Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <gülüyor> Resul Dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? <gülüyor> Bir takım yüzler vardır ki o gün zelildir <gülüyor> Meşakkat içinde çalışmış, yorgun Kızgın bir ateşe girer. Son derece sıcak bir kaynaktan içirilir. Onlar için kuru bir dikenden başka bir yiyecek yoktur. O ne besler, ne de açlıktan yana fayda verir. O gün öyle yüzlerde vardır ki nimet içinde olmakla güzeldir. Dünyadaki çalışmalarından dolayı hoşnutturlar. Yüksek bir cennettedirler. La Orada boş bir söz işitmezler Orada daima akan birçok pınarlar vardır Orada yükseltilmiş tahtlar Önlerine konulmuş kadehler Dizilmiş yastıklar ve serilmiş halılar vardır. <gülüyor> Onlar hiç deveye bakmıyorlar mı? Nasıl yaratılmış? Ve keyfe rufi'at ve göğe bakmıyorlar mı nasıl yükseltilmiş <gülüyor> ve dağlara bakmıyorlar mı nasıl dikilmiş <gülüyor> ve yere bakmıyorlar mı nasıl yayılıp döşenmiş <gülüyor> Muhammed o halde nasihat et çünkü sen ancak bir nasihat edicisin. bi <gülüyor> Onların üzerine musallat olmuş bir zorlayıcı değilsin. Ancak kim yüz çevirip inkar ederse, o takdirde Allah onu en büyük azap ile cezalandırır. İnna ilayna. Şüphesiz onların dönüşü ancak bizedir. Sonra doğrusu onların hesabını görmek de ancak bize aittir.